Baş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Ekim haberden Gülce Demirer'in haberine göre 16. İstanbul Bienali 7. kıta başlığıyla insanlığın neden olduğu doğal ve kültürel atıklara antropoloji ve arkeolojinin araçlarıyla bakan güncel sanat çalışmalarına odaklanıyor. Başlığını Okyanuslarda Yüzen Devasa Atık Yığınına verilen isimden alan bienal sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açıyor şehirde üç farklı noktasına yayılacak. Ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programlarıyla farklı bakış açıları da 7. kıtaya dahil edilecek. 38 sanatçı İstanbul Bienali için yeni eser üretiyor. İçinde yaşadığımız dünyanın yeni bir jeolojik çağa girdiği konusunda pek çok bilim insanı hemfikir. Antroposen adı verilen bu yeni çağın en belirgin özelliği ise ona jeolojik döngünün özgün işleyişinden ziyade İnsan faaliyetlerinin yol açmış olması, Antroposende gezegenin insan eli değmemiş köşeleri gitgide azalırken yerleşim merkezleriyle diğer canlıların paylaştığı kırsal alanlar arasında var olduğuna inanılan kültür-doğa ayrımı da ortadan kalkıyor. Biyaner'in ana başlığı Antroposen çağının küresel ısınmayla birlikte en gözle görülür sonuçlarından biri olan Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki devasa plastik atık yığınından alıyor. Popüler bilimde 7. kıta olarak anılan bu kütle 3,4 milyon metrekare genişliğinde 7 milyon ton ağırlığında bir plastik birikintisinden meydana geliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında yeni bir kıtanın oluşumuna neden olduğu bu olay 16. İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturur. Amerikan Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nun Ağustos ayında yayınladığı İklim Değişikliğinin Uzun Vadeli Makroekonomik Etkileri Raporu, 174 ülkeden alınan 1960 ve 2014 yılları arasındaki verilere dayanarak hazırlandı. Raporda ortalama sıcaklık değişimlerinin kişi başı milli geliri olan etkileri hesaplandı. Raporda ortaya konan en önemli nokta ise analiz sonuçlarında sıcaklık artışının uzun vadeli olumsuz etkilerinin küresel bir özellik sergilemesi yani gelir seviyesi yüksek, düşük ve sıcak-soğuk bölge ayrımı olmaksızın ısınmanın uzun vadeli etkilerinin aynı şekilde hissedildiği görülüyor. Küresel ısınmanın finansal riskleri ve ekonominin istikrarına olumsuz etkileri nedeniyle Paris Anlaşması'na uyum kapsamında iklim değişikliğinin hızının azaltılmasının ekonomik faydalarının önemi bir daha ön plana çıkıyor. Hesaplamalara göre Paris Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere Yıllık ortalama sıcaklık artışının 0,01 derece ile sınırlandırılması 2100 yılına kadar küresel gelirleri %1,04 oranında azaltırken yıllık sıcaklık artışı 0,04 derece olduğunda gelirlerdeki düşüş %7,22 seviyesine çıkıyor. Yani gitgide hızlanıyor. Raporda ayrıca makroekonomik iklim tahminlerinin karbon vergilendirilmesinde önemli bir veri olduğu da belirtiliyor. Karbon vergisinin 1 ton karbondioksit salımı sonucunda ortaya çıkan zararı temsil eden karbonun sosyal bedelini yansıtması gerekiyor. Çamlıhemşin yaylaları arasında yeni yolların açılmasına izin veren Rize İl Özel İdaresi büyük tahribata neden olan yeşil yolu övdü. Sadece bu yolun kullanılması için bazı yolları ormana terk ettiğini açıkladı. Avukat İbrahim Demirci, aydir düzeltmek için uğraşan bakanlıklar Rize Rizevali neden diğer yaylaların özel idare tarafından aydere çevrildiğini görmek, duymak istemiyor diye sordu. Rize İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi 2 Temmuz'da toplandı. Kaçkar Dağları'nın kuzey yakasından geçen yeşil yol projesinin büyük bölümünün tamamlandığı belirtilen toplantıda araçla ulaşımda sağlandığı kaydedildi. İdare kararında mühendislik olarak çok iyi çalışılmış yeşil yol ulaşımda kolaylık ve bütünlük sağladığı için Aynı bölgelerden geçmiş yıllarda projesiz ve plansızca yanlış güzergahlardan yapılmış olan 1800 rakımı orman çizgisinin altından geçmekte olan eski yayla yollarının birçok bölümü yeşil yol çalışması bitirilmesinden dolayı atıl hale gelmiş ifadeleri kullanıldı. İdare toplamda 13.000 metre bu yolların yol ağından çıkarıldığı bakım onarım işlemleri yapılmamasına, doğaya terk edilmesine ve yollara fidan dikilmesine karar verdi. Son olarak idare kararında şu ifadeleri yer verdi. Bu çalışmayla toplamda 270 kilometre uzunluğunda olan yeşil yol güzergahında açılmış olan 65 kilometre yeni yol karşılığında ilk etapta 13 kilometre eski açılmış yolun doğaya terk edilmesiyle 5'te 1 oranında doğaya verilen zararın minimize edilmesi sağlanmış oldu ifadeleri kullanıldı. Bölge sakini avukat İbrahim Demir ise kapatılan ormana devredilen yayla yollarını da özel idare yapmıştı zaten. Bu karar yeşil yola neden ihtiyaç olmadığının bir izahı. Özel idare yarın öbür gün açacağı yeni dağ yolları için bugünden peşinen gerekçe üretiyor. Mahkemelerin ilgili bakanlıklarının özel idareye acilen müdahalesini istiyoruz, dedi. Bir etkinlik haberiyle programımızı kapatalım. Fridays for Future isimli hareket üzerinden daha önce 15 Mart ve 24 May Mayıs için küresel çağrıya çıkılmış İlkinde 1,6 milyon, ikincisinde 2 milyon üzerinde çocuk ve gençin katıldığı eş zamanlı gösteriler düzenlenmişti. Şimdi 20 Eylül'de yine geri sayım başladı. Bu sefer yetişkinler de dünya çapında iklim grevine destek veriyor. Küresel İklim Grevi öncesi iklim aktivistleri Atta Sarafoğlu, Selin Gören ve İren Bıçakçı ile yarın 12 Eylül Perşembe günü saat 19.21 arasında Yeşil Ev'de bir konuşma düzenlenecek. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Sanalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.